Çocuk Deyip Geçmeyin Her Salı ve Çarşamba Türkiye Saatiyle 11'de Radyonuz Burç Efendi. Efendim Burç FM'den Çocuk Deyip Geçmeyin isimli programdan sesimizin ulaştığı her yere her gönüle selamlarımızla programımıza başlıyoruz. Dünkü programımızda kurbandan bahsetmeye çalışmıştık. Kurban bayramının, kurban kesmenin çocuk dünyasındaki yerinden bahsetmeye çalışmıştık ama vaktimiz yetmemişti. Son 5 dakika içerisinde çocuk dünyasında kurbanın yeriyle ilgili bir takım şeyler söylemiştik. Ama bu programımızda dolu dolu kurbandan bahsetmeye çalışacağım kurban ve çocuk konusunu işlemeye çalışacağım bu arada tabii göndermiş olduğunuz mesajlara da yine vaktimiz el verdiğince cevap vermeye çalışacağım. Efendim dün de bahsettiğim gibi anne babalar özellikle kurban bayramının bir geleneğini, dini vecivesini çocuklarına aktarmak için kurban kesme ritüelini, kurban kesme anını, kurbanların parçalanmasını ve Kurbanlardan elde edilen etlerin işte kaynatılmasını, kavurma yapılmasını, haşlanmasını her ne ise onları çocuklarına aktarmak için bu süreci komple yaşatmak arzu ediyorlar ki gelecek nesillerde bu dini vecibeyi yerine getirsinler diye. Ancak bu noktada hemen şu soru aklımıza gelebilir. Acaba çocukların ruhu hangi yaşta bir hayvanın kesildiğini görmeye hazır hale gelir? Çünkü siz çocuğu aldınız, götürdünüz kurban kesme yerine. Orada kurbanlar kesiliyor. Acaba çocuğun ruhu kesilen bu kurbanlar, akıtılan bu kanları sizin algıladığınız gibi algılayabilir mi? Yahut da siz o kesim esnasında çocuğunuza dini bilgi vermeye çalışırken acaba çocukta negatif tesir oluşur mu? İşte televizyonlarda görüyoruz çok defa Değişik konuşmalara da şahit oluyoruz, çocukların konuşmalarına da şahit oluyoruz. Yani hayvan öldürerek bayram yapılır mı diyor çocuklar. Yahut da hatta yetişkinler bile şu anda böylesi bir tartışmayı açmaya çalışıyorlar. Bir canlının öldürülmesi, işte bu nasıl bir kurban, nasıl bir bayrama dönüşür diye. Ama tabii bu çocukluk yıllarında ruhta bıraktığı izler eğer dikkate alınmaz ise... İşte o zaman çocuk bu sorunun yani bir dini vecibenin yapılmasının aslında çok da gerekli olmadığı şeklinde yorum yapabilir çocuk. İşte o yüzden bu programımızı lütfen can kulağıyla dinlemeye çalışır isek o takdirde çocukların ruhunu incitmeden bu kurban bayramını kurban vecibesini yerine getirmeye çalışırız kanaatindeyim. Dün de bahsetmeye çalıştım. Çocuklar... 12 yaşından önce cehennemle efendime söyleyeyim, azapla, gazap ile, ceza ile, ölmek ile, öldürmek ile, kurban kesimi ile tanıştırılmaması lazım. Yani çocuk eğer bir dini vecibeyi öğretiliyor ise, bir din öğretiliyor ise, bu dinde İslam dini ise çocukların ruhu 12 yaşından önce cezalandırılmaya veya gazaba uğratılmaya veya cehennemde yanılmaya, cehennemde cezalandırılmaya ait şeyleri duymaya hazır değildir. Çünkü çocuk 12 yaşından önce ruhu hep güzellikler ve olası mutluluklar peşindedir. Dünya onun için hep bir güzellikler ve mutluluklar diyarıdır. Anne baba çocuğu hayal kırıklığına uğratmaması lazım. Çünkü birtakım soruların cevabını çocuk kendi ruhunda bulamaz. Eğer örneğin Allah seni cehenneme atacak kelimesini duyar ise yahut da şunlar cehenneme gidecek diye izahta bulunmaya başlar iseniz işte 9 yaşında, 10 yaşında ki çocuk bunu anlamakta zorluk çekebilir. Ki kaldı ki yetişkinler bile Cehennemle ilgili kısımları duyduklarında işte görüyoruz televizyonlarda veya değişik yerlerde ki ondan dolayı da değişik bahaneler ile cehennemin olmadığı, cehennemle ilgili bir takım şeyleri üretmeye çalışıyorlar. İşte çocuklar da 12 yaşından önce cehennem, azap, gazapla ilgili ruha negatif tesir uyandıracak bir takım şeyleri Bilmemesi, duymaması yahut da onlarla ilgili terbiye metodolojisinin işletilmemesi lazım. Bu kapsam içerisinde kurban da giriyor. Yani çocuk eğer 12 yaşından küçük ise onun kolundan tutup 7 yaşındaki bir çocuğun örneğin ya da 8 yaşındaki bir çocuğun gel oğlum sana işte kurban nasıl kesiliyor onu göstereceğim sen de kendi çocuklarına bunu anlatırsın diye çocuğu sevine sevine kurban yerine götürmek o çocuk için çok incitici ruhu parçalayıcı bir şeydir. Çünkü dünkü programda da yine altını çizdim. Bir kere daha altını çizmeye çalışayım. Siz o sırada kurban mahallinde kurban keser iken işte tekbirler ile bir dini vecibeyi yerine getirmiş olmanın sevinci ve bir taraftan da hüznünü yaşar iken çocuk sizin gibi o olayı tasavvufi boyutuyla veya dini boyutuyla algılamaz. Çocuk Kesilen kurbanın boynuna değen bıçağa dikkat eder. Çocuk kesim esnasında yatırılmış olan koyunun, kurbanın, gözünün açılıp kapanmasına dikkat eder. Kirpiklerindeki o korkuyu hisseder. Hayvanın o korkusunu hisseder. Ayaklarının çırpınışını hisseder. Yani siz çocuğa aslında kurban ve vecivesinin nasıl olduğunu gösterdiğinizi zanneder iken, Çocuk sanki orada bir katliam yapılıyormuş gibi, sanki orada vahşice bir şey yapılıyormuş gibi birdenbire algılayabilir ve ruhu bunu kaldıramayabilir. Ve bunu yapanın da bir babası olduğunu düşündüğünde, babası birdenbire gözünde dünyasında yer değiştirebilir, iyi baba imajını, samimi baba imajını bir tarafa bırakıp, Babasının böyle bir şeyi nasıl yapabildiğini akşam yatarken sabah kalktığında sorgulayabilir ve ondan dolayı hatta birçok çocuk et yemekten dahi işte tiksinir vaziyete geliyor acır vaziyete geliyor ondan dolayıdır ki çocuklar ileriki yaşlarda ya kurban aslında kesilmese de olur gibi kendi mantığına bürümeye savunma mekanizmasını çalıştırmaya çalışıyor çocuklar o yüzden 12 yaşından sonra ancak kurban mahallinin içerisine götürülmesi lazım. Lütfen anne babalar bu konuya dikkat etmemiz lazım. Artı belki bu mikrofonlar vasıtasıyla sesimiz ulaşır mı bilmiyordum. Kim ne kadar dikkate alır onu da çok bilmiyorum ama. Ah medyadaki arkadaşlarımız işte televizyonlardaki arkadaşlarımız görüntüyü Türkiye'ye ulaştıran kurban görüntülerini Türkiye'ye ulaştıran arkadaşlarımız da bu hususta dikkat etmiş olsalar. İşte... Bir hayvanın kesilmesi sırasında çektiği eziyetler gösteriliyor çok defa. İşte ayaklarından yukarıya vinçle kaldırılırken görüntü sergileniyor. Tüm bu görüntüler çocuk ruhunda inanılmaz derecede tahribatlara yol açar. Yani habercilik adına eğer Türkiye'deki çocukların ruhunu zedelettirmek istiyorsak bunları yayınlayalım. Ama eğer çocukların ruhu düşünülüyor ise hayır belli başlı görüntüler ekrana gelmemesi lazım. Bu birinci kısım. Peki 12 yaşından önceki çocuklar için nasıl davranılması lazım? Ona da değinmeye çalışayım. 12 ile 7 yaş grubu arasındaki çocuklara kurban bayramının işte bir hayvanın kesilmesi, o hayvanın etinden istifade edilmesi, konu komşuya dağıtılması, vurguları yapılabilir. Yani çocuk hayal dünyasının içerisinde, Hayvanın kesildiğini hayal edebilir ama şahidi olmaması lazım. O etlerin kazanlara doldurulduğunu veya o etlerin sinilere, tepsilerin içerisine konulduğunu, etlerin siftindiğini, çıkartıldığını, kemiklerden ayrıldığını çocuk bunları görebilir. İşte annesi, babası veya amcası komşularla birlikte oturulmuştur bir evin içerisinde et ayıklama işlemi yapılıyordur. Hayvan işte 3-5 kişilik bir ortaklık vardır, kilolarla onlar dağıtılıyordur. Şimdi orada da aslında bir şey var, orada da kan var, efendime etlerin parçalanması var vesaire var ama çocuk direkt kesme olayına yani canın çıkma olayına şahit olmadığından dolayı 7 ile 12 yaş arasındaki çocuk bunu kaldırabilir, algılayabilir, o kadar etkilenmez. Çocuklara eğer bir din aktarımı söz konusu ise, transferi söz konusu ise, bir vecibenin aktarımı söz konusu ise bu yaş grubundaki çocuklar, o etin kesilmesi yani parçalanması işlemlerinin şahidi olabilirler. Şunu da ilave etmek istiyorum. 7 ile 12 yaşın arasındaki çocuklar et dağıtım işleminde de görev alması lazım. Yani komşulara işte bir kap içerisinde bir parça et götürüyoruz kurban etidir diye takdim ediyoruz örneğin. Bu işlemi 7 ile 12 yaş arasındaki çocuklar yapması lazım. Çok uygun olur. Yetişkinlerin bir başka kişiye et götürmesi belki alacak olan kişiyi incitebilir. O yüzden küçük çocuklar vasıtasıyla dağıtılması, çocukların da bu kültür ve din bağlamında alışkanlık kazanması adında da çok güzel bir adet olur. Eti dağıtma. 7 yaşından önceki çocuklara ise kurban bayramı, et kesme, et bayramı, kurban veya bir hayvan kesilmesi, kan akıtılması şeklinde yorumlattırılmayacak cümlelerle tanıtılması lazım. Yani 7 yaşından önceki çocuklara kurban vurgusu yapılmadan bayram anlatılması lazım. İşte dün yarım kalan cümlemi burada tamamlamaya çalışayım. Örneğin neden olmasın acaba bir bayram sabahı kalktığında çocuk akşam anne babası evin içerisinde süslemiş olsun. Akşam Arefe günü anne baba lambalardan böyle birbirine geçirilmiş olan halkalar takmış olsa evin tavanına doğru. Kurdelalar yukarıdan aşağıya doğru sarkmış olsa. Alınmış olsa iki buçuk üç liradır en nihayetinde. Küçük balonlar şişirilmiş olsa evin bir köşesine böyle balonlar doldurulmuş olsa. Efendim çocuk kalktığında sabah kalktığında böyle bir sürprizle karşılaşmış olsa işte 7 yaşına kadar olan çocuklarda da bayram havası vurgusu yapılarak kurban bayramı anlatılması tanıtılması lazım. O gün şen bir gün, o gün mutlu bir gün, o gün bir bayram günü olduğu vurgusu yapılması lazım etten ve kurban kesiminden daha ziyade 7 yaşından önceki çocuklara. Efendim, yine 7 yaşından önceki çocuklara o bayram gününü yaşatma, aile ziyaretleri oldukça önemlidir. Çocuk çünkü sosyal çevresi ne kadar güçlü ise ayaklarını o kadar kuvvetli yere basar. Çocuk gidip gelinen yer, gidilip gelinen yerlerde çocukların adedi ne kadar fazla ise o kadar kendinden emin bir vaziyete gelir. Dolayısıyla bayram bir Tatil bir kaçamak, bir dinlenme günü olarak değil asla. Hayır, bayram yetişkinleri, büyükleri ziyaret etme günü. Çocukların sıraya girip büyüklerin elini öpme, onlardan tebrik alma, tebrik etme, onların başının okşandığı, harçlıkların verildiği, şekerlerin verildiği, efendime söyleyeyim, takdir ve teşekkürlerin edildiği, duaların edildiği böyle kolektif bir ruhla yaşandığı bir gün olarak tanıtılması lazım özellikle 7 yaş öncesi çocuklara. Efendime söyleyeyim bayram gününün yine en önemli özelliklerinden bir tanesi de bayram namazları. Sabah erken saatte kalkılıp efendim ağızlara birer lokma tatlı bir şeyler konulup Özellikle şu günlerde biraz soğuk günler işte üstlerine çocuklar birer titreye titreye kocuklarını giydiği ve o abdestlerini aldıkları ve koştura koştura camiye doğru gittiği ve camiye doğru oluk oluk akan insanların içerisinde bir insan da kendisi babası Kardeşinin olduğunu hissedebilmiş olması işte çocuğun ruh dinamiklerini güçlendiren etkenlerden en önemli etkendir. Anne babalar bunu asla kaçırmaması lazım. Senede iki kere oluyor. Senede iki kere olan bugün bu bayram sabahının o günü eğer çocuklara bir kültür transferi bir din transferi yapılacak ise o da kendi çocuğunu aktarsın torununuza aktarsın istiyorsanız Bayram sabahı mutlak suretle hafifçe böyle pencereler açılmalı içeriye çisil çisil soğuk hafif nemli bir hava girmesi sağlanmalı evlerin içerisine ve çocuklar böyle yorganlarının battaniyelerin içerisinde hafifçe yorganlarına sarılarak üşüdüklerini hafifçe belli ederek o bayram sabahını bir ömür boyu unutmayacak olan o bayram sabahının günlerini yaşaması babasının ellerinden tutup işte veya ağabeyinin elinden tutup amcasının elinden tutup camiye doğru gitmesi lazım o günler çocuk için unutulmaz günler olur anne babalar burada mutlaka çok dikkatli olması lazım o günleri bayram gününün bayram sabahının bayram namazını yaşatması ve bayram çıkışında da cami çıkışında da Çocuklar koştura koştura evlerine gitmesi lazım. Burada hemen ilginç bir anekdodu dile getirmek istiyorum. Şimdi peki ne zaman bayramlaşmalar olması lazım da? Baba yani cami çıkışında çocuklarla aslında bayramlaşmaması lazım. Baba şöyle bir imaj vermesi lazım. Şöyle bir kültürü aktarması lazım. Örneğin diyelim ki babanın kendi babası var. Çocuklara demesi lazım ki oğlum... Önce ben babamla bir bayramlaşayım ondan sonra da siz benimle bayramlaşacaksınız. Böylelikle veyahut da annemle bir bayramlaşayım annemin elini öpeyim ondan sonra da siz de benimle bayramlaşın siz de babaannenizle bayramlaşın veya işte kayınvalidiniz kayınpederinizle. Çocuk bu silsileyi mutlaka bilmesi lazım. Camiden çıktı, baba elini öpeyim, şeker vereyim. Hayır, bunun bir kuralı var, bunun bir kaidesi var. Haydi toplanacağız, hep beraber nereye gideceğiz? Dedenlere gideceğiz. Ve dedeyle birlikte evin içerisinde diğer aile büyükleri de toplandıktan sonra, diğer ailenin üyeleri de toplandıktan sonra büyükten küçüğe doğru bir seramoni şeklinde... Bayramlaşmalar, işte öpüşmeler, koklaşmalar olması lazım. Çocuk da ona göre kendi sırasının ne zaman geleceğini çok iyi bilmesi lazım. Yani sokakta gelirken işte baba elini öpeyim bayramlaşayım ben gideyim şimdi. Yok annenin şimdi hayır hayır öyle değil. Annenle şimdi bayramlaşma, babanla şimdi bayramlaşma değil. Belli bir sıraya göre bayramlaşma. Bu da oldukça önemlidir. Yine bu kısım 7 yaşından önceki çocuklar için oldukça önemli... Ama 7 ile 12 yaş arasındaki çocuklar için ise kendi statüsünü görmesi açısından oldukça önemlidir. Yani kuzenleriyle birlikte diyelim ki eğer el öpme sırasına geçmişse çocuk kendi yaşının gereği olarak 8 yaşındaki birisinin önüne geçmeye çalışmaz 7 yaşındaki birisi. Ona göre o onun işte kuzen olarak ağabeydir öbürküsü onun yeğenidir evin içerisindeki bu silsile mutlak suretle çocuklara hissettirilmelidir Öbür taraftan bir başka şeyin de altını çizmek istiyorum. Kurban psikolojisi ile alakalı olarak. Zaman zaman televizyonlarda veya gazetelerde kurbanın insan psikolojisindeki yeriyle alakalı bir takım değerlendirmeler yer alıyor. Ve bu değerlendirmelerin içerisinde yani neden kurban kesiliyor? İnsan psikolojisinde kurbanın yeri nedir? Ve insana psikolojik olarak hangi etkenler neye sebep oluyor? Kısmı zaman zaman tartışmalar içerisinde yer alıyor şimdi ben ilahiyatçı değilim ve işin ilahiyatçılara ait olan hocalarımıza ait olan boyutunu bilmiyorum da onları ehil ellerde konuşulmak bizlere aydınlatıcı bilgiler verilmek üzere sahamızın kenarına koyar isek şu noktayı düzeltmekte fayda var gördüğüm kadarıyla kurbanın insan psikolojisinde en yoğunluklu olarak zannedilen kısmı şu Deniliyor ki kurban keser iken insan kendi içerisindeki fena duygulardan da arınıyor. Yani insan içerisinde fenalık barındırır ve bu fenalık barındırdığı hisleri kurban kesme esnasında boşaltır. Ve içinde eğer vurma, kırma, öldürme hissi vesairesi var ise bundan dolayıdır ki kurban keser iken içindeki o bütün kötülük hislerini kurban vasıtasıyla boşaltır. Şunun altını çizmekte fayda var ki yani bu düşünceler insanın fena birisi olduğu kötü birisi olduğu aslında insanın kötülüklerle donanmış olduğundan yola çıkılarak söylenen bir düşünce olduğu için insanın asaletine bir saygısızlıktır bu İnsanın insan olma izzetine de bir saygısızlıktır bu. Efendim biz bir yıl boyunca içimizde kötülük barındırdık, vurma kırma hissi oldu. Getirelim bir tane buraya kuzu veya koyun işte veya inek onu keselim ve oh diyelim kurtulalım içimizdeki fena işlerden. Bu türlü düşünceler birazcık ortaçağ Avrupa'sından kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü insanın fena olduğu, insanın kötü olduğu, yaratılıştan itibaren kötü olduğu daha çok. Hristiyan kültürden aktarılan bir özelliktir. Onun içindir ki çocuk doğduğu andan itibaren hemen işte vaftiz edilir yıkanır çünkü günahlardan arındırılması lazım. Halbuki bizim İslam dininde çocuk günahsız doğar. İnsan masumdur doğduğu andan itibaren. Ve insan aziz yaratılmıştır. Yani yaratılmışların içerisindeki en aziz varlıktır insan. Dolayısıyla böylesi aziz bir yaratılmışa İçinde fenalıklar barındırıyor diye yaklaşmak ve ondan dolayı biraz işte hayvan kessin de kurtulsun bu içindeki fenalıklardan demek bu insanın o asilliğine, o insanın en üstün makamla yaratılmış olan özelliklerine saygısızlık olur. Bu türlü düşünceler. Peki o takdirde insanın kurban kesmesi çünkü Allah kurban kesilmesini emrediyor ise o takdirde kurban kesilmesinin de bir sebebi hikmeti vardır insan ruhunda. Ne olabilir diye baktığımızda karşımıza bir hüzün çıkıyor. Bir hüzün hikayesi çıkıyor. Bakın sadece dinde kurban kesin diye bahsedilmiyor. Kurban kesmenin bir de işte kaynak noktası var. Hazreti İbrahim'den bahsediliyor. Efendime söyleyeyim Hazreti Hacer'den bahsediliyor. İşte hacca gitmekten hacda sefa ile merve arasındaki çaresiz bir koşuşturmacıdan bahsediliyor. Aslında kurban bir hüzün anıdır. Hz. İbrahim'in ve işte eşiyle birlikte yaşadığı ve oğluyla birlikte yaşadığı bir hüzün günlerinin toplamıdır. Psikolojik açıdan baktığımızda Hz. İbrahim, Hz. Hacer, Hz. İsmail hüzün günlerinin toplamı kurban gününü oluşturmuştur. Eğer biz bu cephesiyle bakar isek aslında insanın oh kurtuldum ben işte içimdeki fenalıklardan deyip koyunun veya işte ineğin Boynuna bıçak atma değildir. Ya ilk kurban olunacak kişiye bakıldığımızda Hazreti İsmaildir orada yatan. Yani aslında kurban yerine biz yatırdığımız o inek yerine yatırdığımız koyun yerine yatırdığımız kişi eğer hayal edebilir isek, empati kurabilir isek, can vermeye çalışan bir canlının Can verme hadisesine şahit olmaya çalışıyoruz aslında kurban kestiğimiz sırada. Yani kurbanı yatırdık ve bıçağı boynuna dayadık ve birden bıçağı kurbanın boynuna attık ve kurban çırpına çırpına can veriyor. İşte can vermek bu kadar zor. Diyerek o kurbanı kesen, o kurbanın yanında bulunan kişi, aslında kendisinin de can vereceği sırada böyle çırpınışlar içerisinde belki ruhundaki çırpınışlarla birlikte Azrail aleyhisselama kendi ruhunu teslim edeceğini empati kurması oldukça önemlidir. Yani aslında orada yatan kurban değil orada yatan benim orada bıçağı boynuna değdirilen kişi kurban değil inek değil biraz sonra canı çıkacak olan benim. Gözlemlemem lazım, izlemem lazım, can çıkmanın ne demek olduğunu hissetmem lazım. İşte o takdirde kendi canının da nasıl tatlı olduğunu ve nasıl çırpınışlar içerisinde can verildiğinin şahidi tutulma olayıdır aslında kurban kesme olayı. Psikolojik açıdan bakıldığında. Ve kurban kesen bir kişi bu niyetle veya kurbanın kesildiğinin şahidi olan kişi... Bu niyet ile kurbanın yanında bulunur ise, kurban kestikten sonra bacakları titreye titreye eve gitmez mi? Ölümün ne demek olduğunu ruhunda hissede hissede eve gitmez mi? Ve eve gittiğinde o hüzün anını kendi hüznü olarak bütünleştirmez mi? Ve ondan sonra eğer bir can alacak ise, bir karıncayı ezecek ise, bir kelebeğin kanatlarını yolacak ise, Efendime söyleyeyim bir insanı öldürmeye niyet etmiş ise O takdirde bir can vermenin seyrini izlemiş olan kişi Acaba buna kıyabilir mi? Bir gözün nasıl kapandığını Korkudan nasıl kirpiklerin birbiriyle çarpıştığını Dizlerin nasıl titrediğini Kurban kesim esnasında görmüş olan bir kişi Can vermenin nasıl bir şey olduğunu hissetmiş olan bir kişi Acaba bir kişiyi öldürmeye yeltenebilir mi? Kurban kesme hadisesine bu cephesiyle bakmakta fayda var. Yoksa insan içinde fena hisleri barındırıyor. Efendim senede bir kere kurban kesiyor ve ondan sonra rahatlıyor demek efendim insanın o mükemmel ruh dünyasına biraz ters düşer. O açıdan kurban iyi olarak değerlendirilmesi lazım. Bu cephesiyle değerlendirilmesi lazım. Kurban kesme hadisesi kişinin aslında ahireti hissetme. Ölüme empati kurma. Hani tasavvufçular, tasavvuf ehli kişiler rabıtadan bahsederler hep. Gözleri kapatıp şimdi öldün denilen hadisenin bizzat şahidi olduğunuz andır kurbanın kesildiği an. İşte şimdi yatırıldın. Azrail aleyhisselam elinde bıçak ile geldi, boynunu şimdi kesti. Kimin? Benim. Biraz sonra ölümüm. Biraz sonra ağıtlar yakılacak biraz sonra cenazem tabuda konulacak defnedilecek ölen oradaki inek değil koyun değil benim ölüm böyle acı verici ölüm böyle çırpındırıcı bir şey ve ondan dolayıdır ki öldürmeye doğru insanlar birazcık geriye doğru çekilmesi gerekir can vermenin can almanın ne demek olduğunu gördüklerinde. Ve yapılan araştırmalar da zaten bunu gösteriyor. Kurban kesilen ülkelerde yani Müslüman ülkelerde kurban kesenler arasında ölüm ve öldürme olayları hayli düşük. Kurban kesilmeyen ülkelerde ise ölüm ve öldürme olayları kurban kesmeyenler arasında hayli yüksek. Evet bu saptamayı da yaptıktan sonra kurbana olan bakışımız da bu şekliyle yeniden bir kere gözden geçirdikten sonra ben önceki günlerde germiş olan mesajlarınızı okumaya devam edeceğim. Ama önce bir reklam arası verelim. Burç Efendi, çocuk deyip geçmeyin devam edecek. Burç Efendi, çocuk deyip geçmeyin devam ediyor. Efendim reklamlardan sonra yeniden birlikteyiz. Şimdi de göndermiş olduğunuz sorulardan yola çıkarak son yarım saatimizi değerlendirmeye çalışacağız. Efendim ilk dinleyicimizin mesajına bakıyoruz. Merhaba ben Nuray. Benim iki yaşında bir oğlum, üç yaşını doldurmuş bir kızım var. Oğlum çok inatçı. Kızımın adı Zehra. Ama ısrarla ben Nuray'ım diyor. Kendini ben zannediyor. Evet çok tatlı. Annesinin ismi Nuray. 3 yaşındaki kızın ismi Zehra. Zehra diyor ki ben Nuray'ım diyor. Ben ne yapacağım diye sormuş anne. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Çünkü çocuğunuz 3 yaşında minik ergenlik döneminde, inatlaşma döneminde, anneyi sinir etme döneminde, anneyi çıldırtma dönemini yaşıyor. O yüzden... Siz ne kadar sinirlenir, ne kadar çaresiz kalır iseniz kızınızın da o kadar çok hoşuna gidecektir. Çünkü minik ergen ortalığı ne kadar velveliye verebilir ise o kadar çok hoşlanır hayattan. Çok güzel bir yöntem bulmuş. Kendi ismini Nuray diye söylüyor. Halbuki annesinin ismi. Hiç endişe edecek bir şey yok. Eğer başka türlü davranış sapmaları, bozuklukları yoksa çocuğunuzda sadece tebessüm edin. Efendim, bir süre sonra bunu bırakacağından emin olabilirsiniz. Bir sonraki dinleyicimiz, benim oğlum 5 yaşında, söyledikleriniz için geç mi kaldım? Sizi ilk defa dinledim, ben oğluma çok müdahale ettim, benim oğlum da çok yükseklerden atlıyor, o da hırçın ve agresif. Şimdi hiçbir şey için geç değil, biz programımızda özellikle hep altını vurgulamaya çalıştığımız, ah dediğimiz, ah keşke olmuş olsa da, anneler çocuk sahibi olmadan önce bu türlü programlara yahut da annelik kurslarına, annelikle ilgili bilgilendirici toplantılara var güçleriyle katılmış olsalar da, daha hamilelik döneminde neler yapması gerekli? Çocuklarını dünyaya getirdikten sonra o çocuklarının ruh dünyasını ezmemek, yıpratmamak için neler yapması gerektiğini ah keşke başlangıçta öğrenmiş olsalar. Ama çok sorun değil. Yani önemli olan Anne eğer bir yerde yanlış yaptığını, baba eğer bir yerde yanlış yaptığını fark etmiş ise, hiçbir şey için geç değil, geriye dönüş mutlaka olur. Ki dinleyicilerimizden bir tanesi o konuyla ilgili bir soru sormuş. Şöyle soruyor dinleyicimiz. Sayın hocam, dünkü programınızda çocukların her şeyi bizden öğrendiğini söylediniz. Doğru, benim 12 yaşında kızım var ve çok ashabi. Ve maalesef biz kızımla beraber büyürken eşimde ben de sinirli davranışlarımız çok oldu. Ama şimdi yanlışımızın farkına vardık. Kızımız istediği olmayınca çok sinirleniyor. Dersini vaktinde yetiştirememek bile onu çok sinirlendiriyor ve ben buna çok üzülüyorum. Hocam, bugünden sonra ne yapabiliriz? Çok mu geç kaldık? Kızımıza nasıl davranmalıyız? Umarım değerlendirirsiniz. Demiş dinleyicimiz yani bu annenin tecrübesini geriye doğru şöyle bir kendi hayatını anlatmasını istemiş olsak görüyorsunuz ki pişmanlıklar içerisinde neden bağıra bağıra sinirlene sinirlene yumruklar sıkıla sıkıla çocuklar çaresizleştirile çaresizleştirile terbiye edilmeye çalışırken 12 yaşında çocuk olarak karşımıza çıktığında Aynı bizim kopyamız olarak o da hırçın, o da agresif, o da etrafa saldırgan bir vaziyete geliyor. Neden? E çünkü siz öğrettiniz. Nasıl davranacağını, nasıl vuracağını, nasıl bağıracağını, nasıl yumruk sıkılacağını, dişler nasıl sıkılacağını bir insan köşeye sıkıştırılıp nasıl çaresiz bırakılacağını siz öğrettiniz. Şimdi de o da size aynısını yapıyor. O yüzden çocukları henüz küçük olan annelere ne olur şu sözleri ne olur ciddiye alın. Ve siz zannediyorsunuz ki çocuğuma ben işte sıkarak bunaltarak otur denildiğinde oturtarak yerine iyi bir çocuk yetiştirdiğinizi ve sizin güdümünüzde sizin kontrolünüzde akıllı başlı bir çocuk yetiştirdiğinizde zannediyorsunuz ki o çocuk işte mükemmel bir çocuk oluyor. Hayır çocuk sizin sözünüzü dinliyor olabilir ama kendini yaşamıyor çocuk ve bir gün karşınıza çıktığı sırada ben çocukluğumu hiç yaşamadım ki dedettirmeyin çocuklarınıza ve biz de diyoruz zaten biz yetişkinler demiyor muyuz hiç hatırlamıyorum ki çocukluğum hiç hatırlamıyorum nasıl yaşadım nasıl geçti çocukluğum doyasıya hiç günlerimi hiç hatırlamıyorum ki hatırladığımız 3-5 tane sahne onun haricindeki her bir şeyi hafızamız silmiş biz de çocuklarımıza aynı baskıyı yapmamamız lazım şimdi dinleyicimiz diyor ki 12 yaşında kızım ve biz ona ne yaptıysak Aynı şekliyle o da bize yapıyor bunaldık hocam yardım eder misiniz? Bu işin geriye dönüşü yok mu? Bu işin geriye dönüşü var. Şöyle eğer çocuk 12 yaşındaysa bu her yaş grubu için böyle değil ancak onu söylemekte fayda var. Yani bu kız çocuğu 12 yaşını geçtiği için bunları söylüyorum. 12 yaşındaysa artık demek ki aklı başına yavaş yavaş geliyor. Eşya ve hadiseler arasındaki bağlantıyı artık çözebiliyor. Eşyayı tamamen ihata edebilecek, kavrayabilecek bir zekaya sahiptir demek. Sosyal olayları görebiliyor, annesini farklı bir gözle görebiliyor demek. Yani aslında çocuk bir birey olarak, yeni bir insan olarak toplumun içerisindeki yerini alabilecek konumdadır demek. 12 yaşına geldiyse anlamı bu. Ama hazır değil. Şu anda ne sosyal hayata atılabilir ne de evin içerisinde zaten sükuneti sağlayabiliyor. Evet zaten bu geçmişten kaynaklandı. O takdirde annenin burada yapacağı şey şu kızını karşısına alıp özel bir günde güzel bir günde kendi ruhunu da hazırladığı bir günde şu anda bu pişmanlıkları bana yazdığı gibi aynı ezerek çocuğumuzu yetiştirdik ne yapacağız hocam çaresiziz dediği gibi kızını da karşısına alıp içtenlikle bir takım duygularını kızıyla paylaşabilir artık o kız genç bir kız oluyor. Dolayısıyla en büyük korkunuz şu olsun ki kendinizi ona samimi duygular ile açamaz iseniz o da samimi duygular ile size açılamaz ise çocuğunuzun içini kaybedersiniz. Sizle olan bağlantısını kaybedersiniz. O yüzden belki bir odanın içerisine geçip telefonlar efendim televizyonlar kapatıldıktan sonra kızınızla diz dize verip ellerini tutup kızım ilk çocuğumdun ama bilemedim nasıl yetiştireceğimi bilemedim seni. Zaman zaman seni dövdüm, zaman zaman sana eziyet ettim, zaman zaman şu oldu, zaman zaman baban da aynısını yaptı. Biz öyle çok çocuk nasıl yetiştirilir bilemedik. O yüzden bunun izlerini senin üstünde görüyorum. Bazen sen de bağırıyorsun, aynı benim hareketlerimi tekrar ediyorsun. Kızım geçmişte ne kadar şey yaptığımı biliyorum. Şu günden sonra ben elimden geldiği kadar sana senin istediğin senin duygularına karşılık verebilecek bir anne olmaya çalışsam sen de bana yardımcı olur musun ne olur sen de bana olduğun gibi bana görünür müsün annelik yapmamda bana yardımcı olur musun diyerek kızınızın o vicdan duygularına dokunarak geçmişte yaptığınız şeyleri bir şekliyle aslında kızınıza itiraf ederek korkmayın ondan sonra kızım beni kullanır demeyin eğer samimi bir konuşma olur ise bu konuşma ve hafif hafif gözleriniz kirpikleriniz nemlenir ise çocuğunuz sizin bu samimiyetinizi hisseder ise sizin bu cümleleriniz karşısında bir annenin bu samimi cümleleri karşısında ayakta durabilecek bir çocuk ben tanımıyorum ama yeter ki samimice söyleyebilin bunları ve kızınız sizin muhtemel ki boynunuza yapışacak muhtemel ki anneciğim diyecek. Ve o da belki de sizin hiç tanımadığınız onun iç dünyasındaki bir takım şeyleri paylaşacak ağlayarak hıçkırarak. Ve anne kız olarak o odanın içerisinde birbirinize sarmaş dolaş olarak kızım diyerek öyle bir sarılarak anneciğim deyip öyle bir sarılarak yeni bir başlangıcın içerisine girmenizi tavsiye ederim bu soruyu soran dinleyicim için. Kızımı çok yıprattım çok ezdim bağıra bağıra döve döve yetiştirmeye çalıştım ve kızım da aynı hareketleri şimdi bana yapıyor. Ne yapayım diyen dinleyicimiz için bir cevaptı bu. Burç Efendi, çocuk deyip geçmeyine sorularınız için Burç yazıp boşluk bırakarak 3077'ye kısa mesaj atabilirsiniz. Bir sonraki dinleyicimizin sorusunu geçmek istiyorum. İyi yayınlar. Benim 15 yaşında lise 1. sınıfa giden kızım var. İlkokulda çok başarılıydı. Ya da biz öyle sandık. 6. sınıfta 5 sayık getirince baba bayağı hırpaladı. Allah'ım bilmiyorum hangi ile izah etmiş olsam yahu insan terbiyesinde hırpalamak, dövmek yok. İnsan dayakla terbiye olmaz. Dayakla terbiye olmuş insan da insan olmaz. Yani insan ancak vicdanıyla terbiye olur taifleriyle terbiye olur, kalbiyle terbiye olur, sırrıyla terbiye olur, gözyaşlarıyla terbiye olur ve o şekliyle hayatın içerisine girer. Yani döve döve insan terbiyesi olmaz. Çocuk zayıf almış işte beş tane zayıfı var ve o çocuk babası tarafından hırpalanıyor. Maksat ne? E bir daha zayıf almasın diye. Olmaz, olmaz böyle bir şey, olmaz böyle bir şey. Mesajın devamını okumaya çalışayım. Altıncı sınıfta 5 zayıf getirince baba bayağı hırpaladı. Sözlü olarak işte klasik baba modeli. Yok senden bir şey olmaz, yok senden adam olmaz falan diye ve çocuk sürekli aşağılandı baba tarafından. Bunu yazan galiba anne. Böyle olunca çocuktaki özgüven sürekli geriledi. Geçen sene psikiyatriste götürdüm. Dikkat dağınıklığı var dedi. İlaç kullandı ama geçen sene lise birde kaldı. Şimdi sınıfı tekrar yapıyor bu sene biraz çaba var çocukta notlarda kımıldama oldu bunu gören baba işte böyle gidersen sınıf birincisi olursun aferin demiş ama yazılıdan düşük alınca dün akşam ağladı neden ağlıyorsun diye sorduğumda bu sene de başaramazsam ne yaparım diye bir telaş var çocuğumda ve sınavda heyecanlanıp ne kadar iyi çalışsa da düşük not alıyor galiba ve ben çok üzülüyorum ne yapmam lazım? Psikoloğa mı önersiniz yoksa psikiyatriste mi teşekkür ederim demiş dinleyicimiz. Ben bu çocuğu şöyle kenara alıp anne ve babanın psikoloğa gitmesini öneriyorum ben. Anne ve babanın psikoloğa gitmesini öneriyorum. Yahu nereden öğrendik şunu bilmiyorum ki. İçimize nereden bulaşmış bu hastalık bilemiyorum ki. Döve döve çocuk yetiştirmeyi, bunalta bunalta ders yaptırmayı, bir cellat gibi çocuğun başında bekleyerek hadi ödevini yap, hadi hadi diyerek Çocuğu iyi yöne gideceğini nereden öğrenmişiz bilemiyorum ki. Rica ederim bir bakın, tarih kitaplarının içerisine bir bakın. Anadolu pedagojisinin içerisinde, evlerde aziz birer misafir olarak görülen çocuklara böyle eziyetler yapılıyor muydu geçmişte? Geçmişimize bir bakın. Şimdi bakın, çocuk derslerinde azıcık bir başarı sağlasa, baba diyor ki aferin aferin böyle git ki diyor işte sınıfın birincisi olacaksın, aferin diyor. Yani çocuk ceza ile... Veya mükafat ile yanlış yaptı kafasına vur, ceza ver, efendim iyi yaptı ağzına şeker ver, iyi yola teşvik et. Bu insan terbiyesinde kullanılan bir yol ve yöntem değil ki. Değil ki böyle bir şey. Çocuk yani kafasına vurula vurula adam olmuş bir çocuk gösterir misiniz rica ederim. Bir düşünün yani çocukla anne baba arasındaki ilişkiyi aslında şöyle yorumlayabiliriz. Kocayla karı arasındaki, karı koca arasındaki ilişki şeklinde yorumlayabiliriz. Şimdi bir adam diyor ki ben işte eşimi e, sopayla vura vura adam ettim diyor. Yani şimdi o eş acaba gerçekten adam olmuş bir eş midir rica ediyorum siz söyleyin. Yani dayak yiyerek adam olmuş bir eş, eş olabilir mi bir kocaya karşı eş olabilir mi? Aynı şey değişen bir şey yok ki sopayla vura vura çocuğumu derslerinde başarılı ettim. Ya da bağıra bağıra çocuğumun başında bir cellat gibi böyle elimde kılıçla bekleye bekleye ödevlerini yaptıra yaptıra ben o çocuğu başarılı ettim. Yok böyle bir şey yok. O çocuk ruhen eziliyor. Bakın işte anne en sonunda psikiyatriste götürmüş çocuğunu. Yazık günah değil mi? 15 yaşındaki bir çocuk psikiyatriste ne işi var? Ve aldığı ilaçlar ile çocuk tedavi olmaya çalışıyor. Burada acaba bir psikiyatriste gidecek olan kişi çocuk mudur yoksa anne baba mıdır acaba? Hocam ben bu işi bilmiyorum annelik sanatını bilemiyorum babalık nasıl yapılır bilemiyorum. Ben bunu mutlaka öğrenmem lazım deyip kişinin gitmesi lazım değil mi? Evet bu anne heyecan ile çocuğunun gözyaşları içerisinde olduğu bir anda yazdığı bu mesajından dolayı diyorum ki çocuğunuzu bir psikologla görüştürün mutlaka. Psikiyatristle e, bilemiyorum tabii tercih sizin psikologla çünkü bir psikoterapi'nin içerisine girmesi lazım. Aynı zamanda sizde bir anne baba olarak da mutlaka bir görüşün, bir uzman desteği alın diyorum bu mesajı yazan dinleyicimize. Bu Efendi çocuk deyip geçmeyin devam ediyor. Evet bir başka mesaja geçiyoruz. Merhaba sevgili hocam, benim 2 yaşında bir oğlum var. Çok mülayim bir baba portföyü çiziyorum. Zaten mülayim olarak büyük ölçüde tarifinizdeki baba olmaya yakın olduğumu düşünüyorum. Otorite uygulayamıyorum. Her şeyiyle oğluma destek oluyorum, onunla oynuyorum. Otorite için yaşının küçük olduğunu düşünüyorum zaten. Peki kaç yaşında otorite olmaya çalışmalı? Mülayim olarak hatalı bir baba modeli mi? Çiziyorum çocuğuma. Oğlum 2 yaşında diyor. Çok değerli dinleyicimize selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. Mülayim bir babadan bahsediyor. Evet harika bir baba modeli sergiliyorsunuz. Çocuğunuzla oynuyorsunuz. Sarmaş dolaşsınız. Elinden tutup götürüyorsunuz. Taklalar atıyorsunuz. Onunla beraber siz de çocuk oluyorsunuz. Ve eksik kalan çocukluk günlerinizi siz de yaşıyorsunuz. Harika bir baba modeli çiziyorsunuz. Evet baba... Çocuğuyla bu şekliyle içli dışlı olması lazım. Şimdi dinleyicimiz diyor ki otorite e, olmayı beceremiyorum diyor. Ne zaman diyor otoriteye başlayayım. Şimdi böylesi sorduğu zaman o zaman hemen aklıma da şu geliyor. Acaba biz otoriteden ne anlıyoruz? Otorite dediğimiz şey öyle çocuğa bağırıp çağırmak, çocuktan uzak durmak, çocuğu kucağına almamak. Efendime söyleyeyim çocuğu evin içerisinde cenderelerden geçirmek. Anlıyor isek böyle bir şey otorite değil bu despotluktur bu diktatörlüktür evin içerisinde. Otorite demek kural koymak ve o kurala kendisi de dahil olmak üzere evin hane halkını o kuralları uygulattırma noktasında direnç sahibi olmak demektir. Örneğin sınıfın içerisindeki otorite öğretmendir çocuklara karşı ama sevecen olmayı beceremez mi öğretmen? Hem otoritedir, hem de sevecendir. Çocukların hem saçlarını okşar, hem gözlerinin içlerine bakarak konuşur. Hem kendini sevdirir, hem de çocukları sever. Efendim dersten çıkmadan bir beş dakika önce hepsiyle beraber güzel güzel oyunlar oynayabilir. Şimdi böylesi bir öğretmen otorite değil mi? Otorite tabii ki. Oğlum otur yerine dediği zaman çocuk oturur yine. Yine oturması lazım. Zil çaldığı zaman çocuklar dışarı çıkar. Yani eğer çocuklara sevgiyle ve muhabbetle yaklaşmak otorite olamayacağım gibi bir anlam taşıyorsa bu büyük bir yanılgı. Bakın dünyanın en büyük otoritesi öyle bir emir verdi ki bundan 1400 yıl önce hala 1400 yıldır şu anda insanlar Kabe'ye gidiyor. Hiçbir emir yok ki hiçbir davet yok ki yıllar sonra bin yıl sonra dahi o emre itaat edilsin. E ama o muhabbet kaynağıdı, şefkat kaynağıdı Peygamber Efendimiz. Efendime söyleyeyim, Allah şefkatiyle ve merhametiyle Kur'an'da kendisini tarif ediyor. İşte dünyayı rengarenk süslemiş, bakın sana bir. Yani yukarılara bir bakalım lütfen, kuşlara, çiçeklere, ağaçlara bir bakalım. Hepsi muhabbetten kaynaklanıyor. Ama o aynı zamanda bir otorite. Sınırlar içerisinde, kurallar içerisinde bizi yaşamaya davet ediyor. İşte aynı muhabbet ve aynı kurallar içerisinde biz de olmamız lazım. Çocuğumuz da o kurallar içerisinde bulunabilmesi için ona da yardımcı olmamız lazım. Efendim sigara içmeyeceğiz. Evimizin içerisinde sigara alışkanlığı olmayacak. Mesela böylesi bir kararı uygulamak o evin içerisinde bir otorite olmak demek aynı zamanda. E babacığım sen içiyorsun o zaman otorite olamazsın. Sen sigara içiyorsan evin içerisinde sigara içmeyeceksin dediğin zaman olmaz. E ben bırakamıyorum. Bırakacaksın. E bırakamıyorum. O zaman otorite olamazsın. Onu beceremezsin. İşte ben evin içerisinde namaz kılınmasını istiyorum hem de tam vaktinde kılınmasını istiyorum. E çok değerli babacığım sen niye kılmıyorsun? İşte ben yorgun argın dönüyorum bazen geç dönüyorum. Olmaz. Siz çocuktan da terbiye olarak aynı zamanda o, o koyduğunuz kuralları kendiniz de uygulayacaksınız. Evinizin içerisinde o asaleti o muhabbeti o sevgiyi hep beraber cem edeceksiniz baba olarak. O yüzden bu dinleyicimiz ne zaman otorite olmaya başlayayım sorusuna şöyle cevap veriyorum. Siz muhabbetinizle birlikte aynı zamanda kurallarınızı da uyguluyor baba olarak. Eşinize de uygulatıyor ve çocuğunuza da kurallar silsilesini adım adım çocuğun gelişim dönemi içerisinde adım adım yavaş yavaş oluşturuyorsanız zaten otoritesiniz. Bunda hiç endişe etmeyin. Efendim bugünlük yayınımızın da yine son dakikalarına girdik. Yarın Perşembe, Arefe ve Cuma günü de Kurban Bayramı. Bu vesileyle sesimizi işiten tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hayırlı bir Kurban Bayramı geçirmelerini temenni ediyorum. Ve Kurban'dan sonra inşallah tekrardan salı günü saat 11'de radyonuz Burç FM'de olmanızı diliyorum. Efendim...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 Bu programda cevaplanmasını istediğiniz sorularınızı Burç yazıp boşluk bırakarak 30-70 gönderebilirsiniz. Çocuk deyip geçmeyin her salı ve çarşamba Türkiye saatiyle 11'de Radyonuz Burç Efendi.